Merhaba arkadaşlar Duyabiliyor musunuz beni? Aha güzel Kusura bakmayın Biraz ben şifay kapıyorum galiba Dolayısıyla o yüzden biraz bitkin görünüyor olabilirim Nasılsınız? İnşallah iyisinizdir her şey yolunda mı? Teşekkür ederim. Sağ olasınız. Güzel. Sevindim. Artık bu saatte yap yapmamız gerekecek derslerimizi. Ne yazık ki ders müfredatında daha doğrusu ders programımda bir değişiklik oldu. Pazartesi günü. Ee, pazartesi ve Salı günleri Aa, güzel sevindim. Ee, pazartesi ve Salı günleri ne yazık ki e, bundan sonra en azından bir tabi dönem sonuna kadar e, pedagoji formasyon dersini ben vermem gere benim vermem gerekecek okulda. O da akşam saatlerinde saat beşten başlıyor saat böyle dokuza kadar devam ediyor. Dolayısıyla e, o günkü dersimizi Salı günkü dersimizi bugüne aktarmak zorunda kaldım. Sizin programınızda da bu saat müsaitti. Tabi zor olacak biraz daha benim için de. Çünkü ben de bütün gün boyunca dersteyim. Ondan sonra benim için de böyle geç bir vakitte olması zor olacak ama zaten hani dönemin yarısına geldik. Ondan sonra da 3-4 hafta devam edeceğiz bu şekilde gibi görünüyor. Salı günü ben doluyum problem o. Çünkü sabah e, öğlen saatlerinde başlıyorum saat 12'den akşam saat 9'a kadar dersim var. Böyle olunca da e, doğal olarak hani e, benim de ara vermem gerekiyor. Benim akşam saat 9'da çıkmam eve çok geç gelmem demek. Saat 10 gibi gelmem demek. Ondan sonra dersi doktora dersleri var çünkü aynı gün. E, yapmam yani o kadar saat konuştuktan sonra çok zor. O yüzden e, ne yazık ki bugüne aktarmak zorunda kaldık. Bugün benim için de çok kolay bir gün değil. Ama olsun inşallah hayırlısıyla dönemi e, neticelendireceğiz. Finale ara sınavlarınız olduğu, ara sınavların sonuçları henüz açıklanmadı bildiğim kadarıyla. Aralıkta açıklanır diye tahmin ediyorum. Yoksa açıklanan var mı? <gülüyor> Pekala yani nasıl geçti? İyi geçti. Hmm. Acaba sorulara, hocaların tarzlarına mı alışık değildiniz? Yoksa e, çalışma mı imkanı olmadı? O kadar, o kadar. Aha. Tabi bilemediğim için e, sınav sorularınızı görmediğim için pek bir şey söyleyemiyorum ama peki soru kitapçıkları yayınlandı mı? Aha yayınlanıyor mu? Böyle bir gelenek var mı? Bilemiyorum ben. Normalde yayınlanacağını tahmin ediyorum ama. Aha, yayınlanmıyor. Aha, tam, ne, netten, doğru doğru, neten giriyorsunuz. O yüzden aslında onları kopyalayabiliyorsunuz mu? O, o açıdan mı düşünelim? <gülüyor> Anladım. Peki, cevapları yayınlanıyor mu? Peki, hocalara sorabiliyor musunuz? Belki böyle bir imkan var. Hocalarla dersten sonra... Tartışabiliyor musunuz yeni? Ee, hani şu şöyle bir soru vardı. Bu soruyu e, acaba hani doğru mu yaptık, yanlış mı yaptık diye belki tartışma imkanı olabilir. Hmm, anladım. Tabii o olursa en azından çünkü e, yarı yıl içi ölçme değerlendirmenin biraz da mantığı o aslında. Yani söylediğimiz şey genelde şu. Tabii öğrencinin eksikliğini görmesi için yarı yıl içi ölçme değerlendirme yapılır. Onları aslında hocalarınızla konuşsanız onlar size... Yani şu şöyle olacak, bu böyle olacak derse biraz daha sanki şey olur. Sizin için aydınlatıcı olur. Ama bazen tabii muallakta kalabiliyor. İnşallah güzel sonuçlar alırsınız. Ee, tabii şöyle oluyor. <gülüyor> Onu da izah edeyim ben size. Sorular bütün hocalardan beraber toplanıyor. Yani e, her hocanın Belirli bir sayıda soru hazırlaması istiyor, isteniyor. Sonra şöyle oluyor aslında. Bir soruları, e, zannediyorum bu sistemde de aynı şekilde yapılıyor. Sorular çok kolay, orta derecede kolay ve zor sorular olmak üzere 3 şekilde hazırlanıyor. Ve her hocanın e, her seviyesinde, yani çok kolay sorulardan, Beş tane veya on tane, kaç tanesi. Orta derecede sorularda on tane, çok zor sorularda on tane Biz hazırlaması isteniyor. Sonra tabii aynı dersi veren hocalar bir araya gelip beraberce... ...hozur dilerim. Kusura bakmayın. Şimdi o hocaların soruları bir soru havuzu oluşturuyor ve buradan seçiliyor. Her sınavda da işte 20 tane sorunuz varsa bunun yüzde 30'u çok zor sorulardan seçiliyor, yüzde 30'u çok kolay sorulardan seçiliyor. Geri kalan da orta derecede kolaylıktaki soruda zorluktaki sorulardan seçiliyor. Böyle olunca bazen hocalar diğer hocaların sorduğu soruları görmemiş olabiliyorlar. O yüzden hani ben bu soruyu sormadım diyorsa. Başka bir hocanın sorusudur. Genellikle standartı yakalayabilmek için sorular zaten tekrar kontrol ediliyor. O soruların hani soru olarak kabul edilebilmesi için soru kökleriyle ilgili bazı düzeltmeler yapılabiliyor gibi. O yüzden bazen sorular format değiştirebiliyor. hocanın yani bilmediğini söylemesi doğrudur o anlamda. E, tabii hani ananı bilemediğim için bazen Şimdi şöyle din eğitimine ilgili bana da öyle bir soru sorarsınız ki ben de onu bilemem. Yani bazen çok detaylı sorular sorulabiliyor. E, dolayısıyla e, genelde bilinir ama bazen dediğiniz gibi o çel çeldiriciler çok güçlü olabiliyor. O yüzden e, biraz farklılık olabiliyor. Bazı arkadaşlarımız şunu söylüyorlar da bilmiyorum ne kadar geçerli sizin için de. Diğer grupları şey olarak deneyebildiklerini söylüyorlardı. misafir olarak deneyebildiklerini söylüyorlardı. Evet. Tamam tabi doğru söylüyorsunuz. İnşallah bakalım yani ayrıntıyla inşallah güzel neticeler alırsınız. Ee, güzel de tecrübeler olur. Ee, önemli olan tabi bu süreç içerisinde öğrenebilmek. İnşallah güzel bir şekilde e, bu edindiğiniz bilgileri bir şekilde e, günün yani hayatınızda da kullanabilirsiniz İleride de. E, çok fazla yani ileride de hayatınız içerisinde kullanabileceğiniz bilgiler haline dönüştürebilirsiniz. Tabii arası yanım yani hani yani bu e, şimdi tabii şu da var. Bugün de Örgün neyinden aynı şey konuştuk. Her her hocanın tabii başka bir tavrı var. Her hocanın bir öğretim şekli var. Bir e, hitap şekli var. Dolayısıyla birbirinden farklı olabiliyor. Sorularına da aksedebiliyor. O yüzden pek bir şey söylemek mümkün değil. Ancak ama hepinizin hazırlandığına eminim. E, eminim güzel neticelerde alacaksınız. Finallerde de e, güzel bir şekilde finallere de hazırlanıp e, okuldan mezun olacaksınız. Şimdi Ben bazı notlar söylemek istiyorum size. Bazı hususları açıklığa kavuşturmak istiyorum. Öncelikle... Değil mi? Güzel. Ee, güzel bir şey. Peki... E, ha... Ha, istediğiniz hocaya girebiliyorsunuz. Zaten e, sınavda bölüm ayırt edemiyorsunuz. Değil mi? Sınavda A, B, C, D grubunda değilsiniz. Ee, Tabi bu güzel bir soruyu gündeme getiriyor. Peki bizim bu akademik danışmanlık dersindeki ödevleri nasıl yapacaksınız? Kime teslim edeceksiniz? Bununla ilgili bir açıklama oldu mu? Benim bildiğim, yani benim bugüne kadar sürdürdüğüm şey, herkes kendi hocasına, evet, tamam, yani hani değil mi? Onda bir problem yok. <gülüyor> Güzel. Pekala. Evet bazı arkadaşlar e-mail gönderdiler sizin grubunuza geçtik. Bazı arkadaşlar e-mail gönderdiler sizi başka bir gruba geçtik diye. Gruplar da zannediyorum böyle sıklıkla değişiyor. Bir ilginç bir şey haline gelecek. İnşallah herkes herkes insanları teslim eder de eksik olmaz bu şeyde. Böyle bir risk var. Şimdi. Arkadaşlarımız da yazsınlar. Noktada D, Süzem'de B. E, peki o ne olacak? <gülüyor> yani bana teslim edeceksiniz. Öyle mi? İnginç, inginç. E... Yani yok, benim ödevim Hiç öyle zor falan değil yani. Hani niye öyle diyorsunuz? Ben sizi zorluyorum. Bu güzel bir şey ki böylelikle öğrenebilirsiniz diye. Yoksa benim ödevim zor falan değil. Şimdi e, arkadaşlar biliyorsunuz zaten bu kısa bir ders. O yüzden ben birazcık bazı konuları aydınlatmak istiyorum. Öncelikle teşekkür ediyorum. Pek çoğunuz bana e-mail attı. Ve ben geçtiğimiz haftalarda da dile getirdim. Ne yazık ki ders yoğunluğundan dolayı e, belirli günlerde cevap verebiliyorum. Anladım. Onlar... E, yani olabilir dediğim gibi her hocanın kendisine göre bir şey var, bir talebi var. Ben açıkçası bu program içerisinde sizin tez yönergesine uygun bir şekilde temel özelliklere sahip bir ödev hazırlamanızın daha uygun olduğunu düşünüyorum. Özet hazırlamanın uygun olduğunu düşten hocalarınız da muhakkak vardır. Ama yani dediğim gibi ben kendi düşünce yapımla bu bu dersin amacının da sizi e, bir akademik çalışmaya hazırlamak olduğunda göz önünde tutarak böyle bir çalışmanın sizin için daha verimli olduğunu düşünüyorum. O yüzden hani e, bu konuda benim yapabileceğim bir şey yok. Zor olarak da algılamanız bilmiyorum. Yani hani e, insanlar kendilerini zorladıkları takdirde gelişirler. Benim her zaman inandığım şey budur. O yüzden tabii ki bizim görevimiz de bu yolda size e, rehberlik etmek yapabildiğimiz ölçüde. Dolayısıyla e, ben sizin eğer bu ders sonunda bir konu, bir başlık yazmayı başarabilmeniz bile bence çok büyük bir gelişimdir. Yani e, İsmail Bey tabii ki yaparsınız ama önce ben birkaç şey daha bahsedeyim dersle ilgili ondan sonra siz de bir talep yapabilirsiniz. Şimdi e, ben arkadaşlarınızla dediğim gibi e, sizin e-mailinizi de görmüştüm. Teşekkür ediyorum. Pek çoğunuz e-mail gönderler. Böyle tabii aç, her açtığımda korkarak bakıyorum artık. Çünkü onlarca e, okumamış e ile karşılaşıyorum. Evet. Ama merak etmeyin. Şimdi açıklayacağım şeylerden sonra rahatlayacaksınız biraz daha. O yüzden e, hiç endişelenecek bir şey yok. Ben gayet pozitif bir insanım. Her zaman da öyleydim. E, o yüzden de... Bakmayın böyle hasta halime. O yüzden de hiç sıkıntı olacağını zannetmiyorum sizin açınızdan. Ama dediğim gibi o zorlamada sizin gelişmenizi sağlamak amacıyla. Arkadaşlarınızın pek çoğuyla yazıştık. Aranızdaki bazı arkadaşlarla da yazıştık. Ee, ve ben elimden geldiğince onlara konularının yapabilirliği üzerinden ee, işte konunuz çok geniş, hipoteziniz biraz eksik, hipotez böyle kurulmaz, işte varsayım şöyle yapılır gibi bazı yönlendirmeler yapmaya çalıştım. Ee, bir, kısmı, bir kısmından ise hiç yönlendirmeye gerek olmadan çok güzel başlıklar geldi, çok güzel konular geldi. Ee, ben onların da açıkçası... Ee, ...gayet güzel bir şekilde dersi dinlediğini görüyorum ve bu da beni çok sevindiriyor açıkçası. Dediğim gibi sizin ders sonunda bir başlık, bir problem sorusu, bir varsayım yazabilmeniz çok büyük bir gelişme olarak değerlendir değerlendirilmeli. O yüzden hiç endişelenmeyin. Sonra, yalnız bazı arkadaşlarınızdaki e-maillerden ve bugün de aynı şey oldu. Sizden öncelikle bir şey rica ediyorum... Ee, benim haftada 40 saatten fazla dersim var ve gerçekten çok yoğunum. Ee, yani hani doktor öğrencilerim var, yüksek lisans öğrencilerim var ve bir beraber çalışıyoruz. Eğer hani okula gelip de beni ziyaret etmek isterseniz ve bazı soracağınız şeyler varsa lütfen rica ediyorum. Öncelikle bana e-mail aracılığına ulaşın ve bir randevu belirleyelim sizinle. Bir görüşme saati belirleyelim. Ben sizi bekletmemiş olurum. Ee, ve siz de böyle siz de zaman kaybetmezsiniz ben de zaman kaybetmem. Böyle bazen problemler olabiliyor. Ee, dediğim gibi hani oradan oraya koşuşturduğum için ne yazık ki oturup konuşamıyorum da o arkadaşlarla. Ee, ondan sonra tabii hoş olmuyor onlar bekliyorlar ben bekliyorum vesaire. Bunu hiç ortaya bunu kaldırabilmek için. Lütfen bana daha öncelikle yazın. Sizin de bir böyle bir hani eğer çok acil bir durum söz konusuysa internet üzerinden yapılmayacak internet üzerinden hani konuşamayacağımız bir şey söz konusuysa o durumda şöyle diyelim işte şu gün şu saatte uygunum yani ben mümkün olduğunca okulda oluyorum ama dediğim gibi çok fazla dersim var. Fakat hani beni okulda bir noktada yakalayabilmek için önceden bir gün önceden iki gün önceden bana haber vermeniz gerekiyor ki ben size işte ha Perşembe günü Perşembe günü şu aralığım bu hafta boş gibi gözüküyor diye bileyim tamam. Dolayısıyla hani işte uzak yollardan gelen arkadaşlar var ama şimdi tahmin edersiniz ki ili tam dersi uzaktan yapılan bir eğitim sisteminin içerisine geçer. Şimdi arkadaşlarımız bazen şunu soruyorlar. Ee, ya hocam peki bunu tekrar anlatsanız anlatamam arkadaşlar kusura bakmayın hani e, sıfırdan ben o dersi e, size beni ziyaret ettiğinizde diyorum ya acil bazı sorular vardı bu sor soruları çözerim ya çözmeye çalışırım size yön göstermeye çalışırım ama ben başından sonuna kadar sizi bunu, size bunu anlatamam hani bu mümkün değil keşke Böyle bir imkan söz konusu olsaydı ama her arkadaşınız için böyle sıfırdan bakın işte bir problem sorusu şudur, bir hipotez şudur diyemem. Yani bu mümkün değil, bu eğitim sisteminin de amacını e, yansıtmıyor. Yani şunu yapabilirsiniz, indirebilirsiniz veya hani seyredebilirsiniz, canlı, canlı yayın daha sonra videoya dönüştürülüyor ve sisteme aktarılıyor. Oradan takip edebilirsiniz birkaç defa. Ee, sorularınız varsa, bakın ben şu konuda yani hani anlamıyorum dediğiniz zaman, siz bana email atın, ben size başka bir kaynak göndereyim vesaire. Bunu yapıyorum bazı arkadaşlarınıza takıldıkları yerlerde, onlara kaynak gönderiyorum ama hani bana geldiğinizde şunu söylerseniz, ya hocam işte bana ben anlamadım, ben şimdi ne hazırlayacağım? Bana bir konu verin. Bunu yapamam, bu benim şeyim değil. Yani bu benim yapmak isteyeceğim de bir şey değil. E, tahmin edeceğiniz üzere e, amacımız da aşan bir şey. Tamam bu birincisi. İkincisi e, bazı konularda açıklığa getirmek gerekiyor. Birincisi de dersin en başına itibaren söyledim. Tez, yani tez yönergesi var dedim Sosyal Bilimler Enstitüsü'nde İstanbul Sosyal Bilimler Enstitüsü'nde oradaki şablonu alıp onu uygulamanızı istiyorum ben size, sizden dedim. Ve bununla beraber çeşitli şeylerde ne denir? Eee çeşitli noktalarda dersimizin şöyle bir şeyden de bahsettim. Şimdi tabii kısa bir süreniz var, bir beş haftalık süreniz var. Bir kısmınız başladı araştırmaya, araştırma bir şeyler yapmaya başladı. Bu zaten ikili olan bir dersin birinci bölümü. Dolayısıyla ben sizden içerikte sonuçta bir alan araştırması yapmak isteyen arkadaşlarınız var. Merak etmeyin, ben de o kadar saf bir insan değilim. işte beş haftada git alan araştırmanı yap da geldi. İşte onun da sonuçlarını göster. Diyecek bir insanda değilim. Ben e, yani hani araştırmanın nasıl olması gerektiğini az buçuk bilen bir insan olarak böyle bir şeyin imkan dahilinde olmadığını kuşkusuz tahmin ediyorum. E, ya sizin çalıştığınızı vesairenizi de göz önünde alarak o zaman da söyledim. E, bölümleri oluşturun. Hani dedim ya her tezin içerisinde bir giriş bölümü vardır, bir gelişme bölümü vardır, bir sonuç bölümü vardır. O sistematik düşünme durumunu siz Metininizde bana yansıtın her bölümün içerisine iki sayfa üç sayfa yazsanız bile hani Siz girişte kısa kısa yazdınız benim problemim şu benim hipotezim bu benim varsayımım bu bunları yazdınız Girişte konunun önemini anlatan bir bölüm yazsın. girişte diyorum birinci bölümde nasıl içindekileri ayarladıysanız o başlığın altına 2-3 sayfalık bir şey yazsanız. ikinci bölümde aynısını yazsanız. Üçüncü bölümde sonuçta da bir, bir sayfalık, iki sayfalık metin yazsanız benim için problem değil. Ben sizin bir tezi nasıl kurguladığınızı görmek istiyorum. Şu anda kuşkusuz siz e, bir türlü giremediğimiz bizim e, bazı burada ekranım e, evet kuşa bakmayın arkadaşlar Evet ee, yani kuşkusuz pek çok teknik var ve siz bu tekniği henüz görmediniz Önümüzdeki dönemde görmeye devam edeceksiniz o yüzden e, sizden kimse burada, yani ben de dahil olmak üzere 5 yani 5 beş üzerinden 5'lik, yıldızlı pek iyilik bir veya hani e, tam anlamıyla oluşmuş bir test çıkarmanızı kimse istemiyor Ben de bunu istemiyorum ama benim için önemli olan o sistematik düşünceyi, o içindekiler kurgusunu, gelişme bölümünü, sonuç bölümünü nasıl yazdığımız. Akademik bir üslupla, yani zaten tez yönergesine baktığınız zaman, oradaki dedik defalarca, bir başında kısaltmalar bölümü var, içindekiler bölümü var, şu bölümü, bu bölümü. Bu bölümler olduğu zaman, bu bölümler zaten 10 sayfa sürüyor. Toplamda da teziniz bu durumda zaten 30 sayfayı geçmesine gerek yok. Hani bana özellikle böyle sayfa söyleyin, sayfa söyleyin dediler, dediniz. Ee, bazı arkadaşlarınızı kastediyorum tabii. Ben özellikle yani sayfa söylemeyim ben hani nasıl yazar, ne kadar yazarsanız yazın deyip hani rahatlatmaya çalıştım. Ama zaten hani e, zaten sizin yazacağınız metinin 30 maksimum 40 sayfalık bir metin olduğunu ben farkındayım. O yüzden endişelenecek hiçbir şey yok. Zaten... E, yönergeye baktığınız zaman solundan dört santim ayırıyorsun, sağından dört santim ayırıyorsun, altından iki buçuk santim artık neyse, zaten o metin küçücük bir metin haline geliyor. O yüzden hiç öyle endişelenip ya zişan Hoca defa sayfalarca uzunluğunda tez istiyor, ama hani biz de yazamayacağız, nasıl yapacağız, kalacağız falan düşünecek hiçbir şey yok. Yani o yüzden ona hiç endişelenmeyin. Ha şunu görmek istiyorum, konuyla ilgili yani yazılmış Kaynaklara ulaştığınızı ve kısmen de olsa onlara dipnot verdiğinizi ben görmek istiyorum. Bir dipnot nasıl verilir? Bunu nasıl yaptığınızı görmek istiyorum. Dolayısıyla hani defalarca söyledim tezin o bölümlerinin içerisindeki hani sizin orada alan araştırmasını kurgulamanız benim için önemli, tutarlı bir şekilde ha, ama alan araştırmasını yaptınız, onun sonuçlarını şöyle anlattınız, böyle anlatız bu değil, tamam? Mı? Dolayısıyla o bu açıdan hani endişelenecek bir şey yok. Ha bir dahaki dönem e, araştırma teknikleri ne, hepsi incelenir. O süreç içerisinde siz tabii ki öğrenmeye devam edeceksiniz. Ha o zaman belki biraz daha geniş bir şey çalışma yapmanız istenir. Ama şu dönemde bu derste benim sizden istediğim öncelikle çalışmaya başlangıcı yapabilmeniz. Bunu yapabildikten sonra da zaten e dediğim gibi bu çok büyük bir gelişme olacak. İkinci dönem çok daha rahat edeceksiniz. Artık bir çalışma neredeydi? Nasıl yapılır? Bunların hepsini aşmış olacaksınız. Hayır, o yüzden hiç e, endişelenecek bir şey yok, paniklenecek de bir şey yok. Umarım sizin için açıklayıcı olmuştur bu konuşma. Ee, yani herhalde. Evet, şöyle bir bakın. Tamam, güzel. O halde sor, sor, yani hani şu önemli. Sonuçta bu bir akademik çalışma. Bunu unutmamak gerekiyor. Biz ilk dersimizde hatırlayacaksınız. bahsettik Bilim dediğimiz şey sistematik bir kurguydu. Ee, başı sonu belli, tedriciği olarak devam eden bir e, sistem, bir sistem dahilinde tutarlı bir şekilde düzenlenen e, bir çalışmanın sonucuydu. Ha bunları da kuşkusuz göz önünde bulundurmanız gerekiyor. O yüzden hani panikleyip bugün de bir arkadaşınız onu söyledi ama diğer hoca işte tez özeti veriyor, e, e, kitap özeti veriyor. Çok da kolaymış. Şey i̇şte de çok zor gibi. Başka bir arkadaştan daha duydum. Sonra ben kendi gelmeme düştüm. Aslında kitap özet çok daha zor bir şey. Hani bunu çıkarmaktan diye düşündüm kendi kendime ama tabii ki herkes farklı şekillerde algılayabilir bu durumu. Tamam arkadaşlar. Şimdi yani bilmiyorum işte durduğunuz yere göre değişiyor. Bence özet daha zor. Çünkü düşünsenize bir kitabı okuyorsunuz, o kitabın yazarına beyin, yani hani dünyasına giriyorsunuz, araştırma yapıyorsunuz, acaba neyi kastetmiş diyorsunuz. Başka birisinin gözünden olaylara bakmak ve bunu yansıtmak e, bence çok daha zor. Ben her zaman için kendi e, düşüncemi, kendi sistemimi kurmayı tercih eden bir insan oldum ve bana daha kolay geliyor. Hani o yüzden dediğim gibi e, yani size hani ne de olsa okurum, işte bir bölümünü alırım, e, aktarım gibi geliyor mu? Yani bence e, onu tanımlayabilmek dediğim gibi başka birinin gözünden çok daha zor bir iş. Neyse yani herkesin tabi e, bakış açısı farklı. Ama en nihayetinde kötü olan şey, yani bu derste benim bakış açım. <gülüyor> Esas olarak alınacak ölçme, değerlendirme. O yüzden ee, ümit ediyorum gene de bu güzel bir tecrübe olacak sizin için. Şimdi İsmail Bey bir şey söylemeye çalışıyordu. Ee, tabii ben bu uzun e, şey yaptım. En azından kafanızdan bazı şeyler e, kafanızda şekillenmiştir diye tahmin ediyorum. Çünkü aynı şeyleri hani defalarca sormak, e, defalarca e, yanıtlamak bizim ilerlememize engel oluyor. Çünkü, çünkü amacım nitel ve nicel araştırmaların arasındaki farka fark konusunu özellikle sizi bilgilendirmeye biraz çalışmak. Ondan sonra da temel nitel araştırma tekniklerinden bahsetmek. olduğunu yapacağım inşallah diye ümit ediyorum. İsmail Bey bir şey yazıyor. O yazsın. Ondan sonra hemen bu konuya girelim. Evet, İsmail Bey sizi bekliyoruz. İsterseniz parça parça göndererek yazın. O zaman daha rahat olur. Hani tamamını yazmayı beklemektense. Şimdi e, bakın arkadaşlar ben size şunu söyledim. Ve bu en güzel yolu. Ve bu sizin için de bence en en e, rahat yolu. Şimdi şöyle bir şey yapabilirsiniz. Yökü biliyorsunuz www.yokgol.tr. Tamam? Yök sayfasının üzerinde tez merkezi var. Tez merkezine üye oluyorsunuz. Bir e size bir tane liste gönderiyor. İşte şunları doldurun diye. Oraya dolduruyorsunuz. Ücretsiz zaten. Buraya üye oluyorsunuz. Üye olduktan sonra bu şeyi ne denir? E, tez merkezinden aradığınız konuya göre ki sizin seçtiğiniz konular var muhakkak orada benzerlere tezleri indirebiliyorsunuz ve bunları kullanabiliyorsunuz bir pdf dosyası halini izliyorsunuz ha şunu yapabilirsiniz dersiniz ki ben e, şu şu şu tezi buldum bu tezi e, işte içindekilerine baktım ama şunu anlamadım o zaman bana e-mail gönderin tezi de ek olarak yanında verin Ama İstanbul Üniversitesi'ne hazırlananlar, evet, uygun olmak zorunda. O yüzden yapacağınız gelişmiş aramaya basmak, gelişmiş aramadan İstanbul Üniversitesi'ne ait tezleri indirmek. Tamam. Oradan, yani 100.000'den fazla zannediyorum tez var. E, kendi konunuzla ilgili kaynak mesela bulabilirsiniz çok rahatlıkla oradan. Zaten yönergelerin çok büyük bir bölümü birbiriyle aynı, özellikleri birbiriyle aynı ama İstanbul Üniversitesi'nde hazırlanan tezlere bakarsanız o tezler bunların, o tezler e, yönerge uygun hazırlanmak zorunda. Ya benim doktora tezim de var tez, izleme, e, tez yönergesine baktığınız zaman, yani doktora tezimi de bulabilirsiniz, yüksek lisans tezim de var. Gibi yani hani oradan çok rahatlıkla indirebilirsiniz. Hem de güzel bir egzersiz, e, güzel bir egzersiz olur sizin için de. Böylelikle bakın ne kadar enteresan tez konuları seçiliyor. Başlıkları onu ben daha önce de söyledim. Mesela başlık seçerken e, tez merkezine girmenizi istemiştim sizden. Tez merkezinden çok güzel e, örnekler bulabilirsiniz demiştim. Zaten bazılarınız da yaptılar. Bir de mesela başlık konusunda bazı arkadaşların soruları vardı. E, İSAM'ı biliyorsunuz. İSAM Araştırmaları Merkezi'nin kütüphanesi. İSAM.org.tr Mesela İSAM'ın aynı zamanda ilahiyat fakülteleri tez kataloğu veri tabanı var. Tıfhaneye girince hemen üstten şey yapabilirsiniz, bakabilirsiniz. Şöyle bir veri tabanı. Burada mesela yüksek lisans doktora doçentlik tezesinden vardı. Şu anda yok. Burada mesela tez adı yazarak. Mesela Kur'an yazalım. 1969 tane tez adı çıkıyor. Yani nasıl tez adları seçiyor insanlar? Hangi konular üzerine çalışmışlar? Buradan da tarama yapabilirsiniz. Böylelikle genel olarak test konularının hangi yani hangi alanlara doğru yöneldiğini görebilirsiniz. Mesela bana e-mail atan arkadaşlarınızdan bir tanesi salat kavramı çalışacağı, çalışmak istediğini söylemişti. Mesela 2008 tarihinde bir hocamız Ahmet Genç isimli bir arkadaşımız diyelim belki... E bilemiyorum hani devam ediyor mu sonra yüksek lisans tezini Kur'an'da salat kavramının semantik tahlili üzerine yapmış mesela. Böyle bir tez çalışılmış mesela. Gene. Ama hani buradan indiremiyorsunuz. Fakat tez merkezinden aynı zamanda şeyleri de nedeni tezleri de PDF olarak indirebiliyorsunuz. Tamam mı? Ve göreceksiniz sayısız teze ulaşabiliyorsunuz. Bu çok gayet güzel bir şey. Hem sizi de fikir konusunda geliştirebilmek için de güzel. Rica ederim. Burada çok da enteresan. İsmail Bey soyadı da benim soyadımla aynı. Fırat soyadı. Fırat soyadı çok nadir bulunan bir soyad. Fırat çok fazla vardı. Gerçek soyadınız mı? Aa çok enteresan. Evet ilk defa Fura söylediğine karşılaştım. Herhangi bir şeyimiz yok. Ee, akrabalığımız yok benim bildiğim kadarıyla. Ee, zannetmiyorum olduğunu. Evet. ilginç. Bu da ilginç bir durum. Şimdi. Arkadaşlar birkaç defa dersimizde e, şuna bahsetmiştik. Ee, çalışmalarda, akademik çalışmalarda izlenen Yöntemler birbirlerinden çok farklı yapılara sahiptirler. Farklı araştırma desenlerinden bahsetmek mümkündür. İşte bunların bir kısmı nicel araştırmalar, bir kısmı netel araştırmalar olarak tanımlanır demiştik. Hatta bunlardan nicel araştırmalar genellikle sayısallaştırılmış araştırmalardır. Yani nedir? Geniş örneklem grupları üzerine yapılan ve verilen cevapların sayısal şeylere nedenir değerlerle eşleştiril, hatta ölçme konusunun üzerinde biraz durmuştuk Eşleştirildiği çalışmalardır demiştik. Örneğin bir anket hazırlarsınız, bu anketi mesela dedik ilahiyat fakültelerine bir anket hazırladınız, katılan öğrencilerin işte yüzde yetmişi kızdır, yüzde 30'u erkektir gibi oranlar verdiğinizde bile ne yapıyorsunuz? Sayısal bazı değerlere referans da bulunuyorsunuz. İşte bunların örneğin dindarlık seviyelerini belirlemeye çalışıyorsanız onların verdikleri yanıtları gene bazı düzeneklerle, bazı analizlerle sayısallaştırıyorsunuz. İşte bunlar nicel nicel araştırmalar dediğimiz araştırmalar. E, bu işte sayısallaştırılabilen Verileri diyelim daha güzel bir ifadeyle verileri sayısallaştırılabilen farklı değişkenler arasındaki e, olaylara etkide bulunan faktörler arasındaki diyelim ilişkileri sayısal değerler üzerinden açıklamaya çalışan araştırmalar Televizyonda, e, gazetede, haberlerde, pek çok yerde görüyorsunuz, işte bir kamuoyu yoklaması yapıldığı söyleniyor mesela. Bir işte yapılan kamuoyu yoklamasında Türkiye'nin yüzde şu kadarı Müslüman olduğunu ifade etti. Yüzde şu kadarı e, Cuma namazına gittiğini söyledi gibi böyle. Hani pek çok konuda benzeri e, araştırmalar yapılıyor. İşte bunların hepsi. Sayısal değerlere referanslarda bulunduklarından dolayı farklı teknikleri, farklı veri toplama tekniklerini kullansalar da nicel analizler dediğimiz analizler. Bir de daha küçük gruplarla yapılan ve sayısallaştırmak yerine bir olayı tanımlamaya çalışan, Olaylar hakkında derinlemesine incelemeler yaparak o olayı betimlemeye çalışan, sayısal referanslar vermeden olguları anlatmaya çalışan e, araştırmalar söz konusu. Mesela tarih araştırmaları. Tarih araştırmalarında e, genellikle yapılan şey nedir? Belirli bir olay alınır. Değil mi? Siyasi tarih çalışıyorsanız, mesela İstanbul'un fethi diyelim, İstanbul'un fethi derinlemesine incelenir. Ama burada herhangi bir sayısal veriye e, veya sayısal oranlara e, referansta bulunmak gerekir mi? Hayır, siz olayı anlatırsınız. Çünkü sizin amacınız olayı betimlemektir. Tabii ki betimleyici bir takım analizler, dincel araştırmalarda da kullanılır. Fakat burada kastettiğimiz nitel araştırmalarda olguların, Farklı yönleriyle hayatla ilişkileri olsun, konuyla ilişkileri olsun, diğer kültürel unsurlarla ilişkileri olsun tanımlamaya yönelik açıklamalar bizim kastettiğimiz. Tabi nicel ve nitel araştırmalar en basit anlamda bu şekilde farklılaşıyorlar. Nicel çalışmalar sayılara, sayılar üzerinden tanımlanan ölçme ve değerlendirmenin ölçmenin sayısal değerlerle ilişkili olarak yapıldığı araştırmalar. Bunlardan bahsedeceğiz önümüzdeki haftalarda. Ama daha sosyal bilimler açısından, daha kullanışlı olarak bazı bazı araştırmacılar tarafından tanımlanan nitel araştırmalar bugün aslında biraz da olsa konuşmak istediğimiz şey. Dedik, işte biri sayısal, biri değil, biri açıklamacı. Ama bununla beraber pek çok farklı yolda farklı e, noktada da nicel ve nitel araştırmalar birbirlerinden ayrılıyorlar. Bunlardan bir tanesi devamıyla e, bakış açısıyla alakalı ve tahmin ediyorum sizin çalışmalarınız için de gayet faydalı olacak bir unsuz e, bir unsur hangi e, araştırma desenini kullanacağınızı belirlemek açısından önemli. Şimdi nicel araştırmaların temel Algısı, temel kabulü bir tane gerçekliğin bulunduğu ve bu gerçekliğin kişinin dışında taşı, ta, e, şöyle diyelim, ölçülebilir olduğu. Tamam mı? Yani objektif bir gerçeklik bulunduğunu kabul ediyor nicel araştırmalar ve bu araştırmalara göre araştırmacı, bu e, objektif u, şeyi nedendir e, olguyu ölçerek tanımlayabilir ve tek bir tabii objektif olduğuna göre tek bir gerçeklik söz konusu. Ve araştırmacı bunu bulmaya çalışıyor nicel araştırmalarda nitel araştırmalarda ise araştırmacı birden fazla gerçekliğin olabileceğini kabul ediyor. Yani diyor ki, nicel araştırmalarda, Ayşe Fatma olayı görüyor ama aynı olay. Nitel araştırmalarda ise kabulümüz şu, Ayşe Fatma olayı çok farklı şekillerde tanımlıyor. Dolayısıyla birden fazla gerçeklik olabilir. Gerçeklik subjektiftir. Ve ona yaklaşırken birey kendi altyapısıyla o gerçekliği, o olayı yeniden kurgular. Dolayısıyla buradaki amacı ne oluyor? Bu farklı bakış açılarını yansıtabilmek. Tamam. En temel farkı bu. Yani nicel araştırmalarda objektif bir gerçeklik var. Olgu ölçülebilir. Fakat nitel araştırmalarda e, olaya yaklaşan kişilerin, olayın, Kahramanlarının olayı veya gözlemleyen kişilerin farklı gerçeklikler, farklı olaylar olduğunu kabul etmesi. Bu birincisi. Bir diğeri nicel araştırmalarda, yani sayısal ağırlıklı araştırmalarda genellikle yapılmaya çalışılan değerler arasında, yani değişkenler diyelim, değişkenler arasındaki ilişkinin tespit edilmesi yönünde. Yani mesanedir kız oranına işte cinsiyet ile mesela e, dindarlık arasındaki ilişkiyi tespit etmeye çalışır nicel araştırmalar. Acaba insanların cinsiyeti onların dindarlık seviyelerinin değişmesine neden olur mu? Gibi bir soru sorabilir. Bunu nasıl ölçersiniz? Çok basit. Sorduğunuz soruların e, yanıtlarına verilen cevapları karşılaştırırsınız. Sayısal değerleri karşılaştırırsınız. Ama işte t testi yaparsınız ve sıra şeyler istatistik yazılımları da bunları çok kolaylıkla yapabiliyorsunuz. Fakat nitel araştırmaların hedefi olayları olduğu gibi tanımlamaya çalışmaktır. Etkisinden ziyade cinsiyetin e Dindarlığı etkili, etkili, etkileyip etkilemediğini sormaktan ziyade etkili, etk, nasıl etkilediğini, bir kadının düşünce yapısında dindarlığın nasıl bir şey olduğunu mesela örneğin anlatmaya çalışır nitel araştırmalar. Dolayısıyla katılımcıların farklı bakış açılarını yansıtmaya çalışır demin de söylediğimiz gibi. Yani bir tanesinde ilişki var mı, yok mu, ilişki hangi yönde net bir şekilde ifade etmeye çalışıyor. Nicel araştırmalarda, nitel araştırmalarda temel amacı ise farklı bakış açılarının olayı nasıl etkilediğini geniş kapsamlı bir şekilde göstermektir. Bir diğeri, bir diğer farklı yön, bu da önemli bir şey, nicel araştırmalarda yani sayısal araştırmalarda yaptığınız şey, Araştırma kurşunun veri toplayacaksınız ya. Hani insanlara soracaksınız ben size. Siz ne yaptınız, siz ne düşünüyorsunuz diye. Bütün bu bir anket başınıza gelmiştir bile. Size bir anket yapmıştır. Bir kağıt üzerinde örneğin doldurursunuz değil mi? Çoktan seçmeli bazı sorular vardır. İşte buna e, işte eğitim durumunuz nedir işaretlersiniz. E, çalışıyor musunuz işaretlersiniz. E, kaç yaşındasınız yazarsınız gibi. İşte nicel araştırmalar çok geniş kesimlere yapıldığı için aynı zamanda araştırmadan önce her açıdan kurgulanırlar. Her açıdan o anket e, evrakı öncelikle hazırlanır, bitmiştir, form, denemeleri vesairesi yapılmıştır ama sizin elinize geldiği zaman hazır bir metin halinde. Nitel araştırmalar ise araştırma sürecinde oluşur. E şunu düşünün, mikabileye kabileye giden bir antropolog düşünün. Bu antropolog ne yapıyor? İşte dört mevsim kabiledeki insanların yaşantılarını takip ediyor değil mi? Hani yaptığı en temel özelliklerden bir tanesi bu. Etnografya çalışmaları ki temel nitel araştırmalardan bir tanesi. Şimdi e, araştırmacı, buradaki e, antropologumuz örneğin, e, Kabilenin içerisinde yaşadığı süre içerisinde hangi soruların, hangi konuların sorulabileceğini, neler daha incelenebileceğini, hangi araştırmaların yapacağını yavaş yavaş oluşturuyor. Dolayısıyla önceden belirlenmiş kesin hatları çizilmiş bir araştırma planı söz konusu değildir. Mesela bir tarih araştırması yapıyorsunuz. Ben işte Osmanlı son dönemi üzerine çalışıyorum son dönemde. Bunu yaparken kaynakları inceliyorum, arşiv belgelerini inceliyorum ve her arşiv belgesi bana yeni bir konuyu Anımsatıyor. Yeni, daha doğrusu yeni bir konuya işaret ediyor. Ve o konuyu incelemeye devam ediyorum. O konu bana başka bir konuyu açıyor gibi. Yani aslında araştırma nitel çalışmalarda araştırmanın içerisinde şekillenir. Evet bir başlangıç noktanız vardır. Soru sorarsınız ama bu sorunun cevabında kullanacağınız veri toplama biçimleri ne olur? Zaman içerisinde şekillenir. İşte bazı arkadaşlarınız mesela Kur'an'da ve sünnette bazı kavramları çalışmak istediler. Mesela onlar da aynı şey geçerli. Ne olacak? Bunlar retinleyici nitel çalışmalar sonuçta. Ne yapacaklar? İlk başlangıçta Kur'an ayetlerinde konuyla ilişkili hususları tespit edecekler değil mi? Hangi ayette konudan bahsediliyor örneği. Mesela bunu tespit edecekler. Ondan sonra ayetlerin hangi çerçevede kavramı ele aldığını incelemeye başlayacaklar. Ve böylelikle belki bir söylem analizi yapacaklar, bir içerik analizi yapacaklar, başka konularla ilişkilendirecekler. Diyecekler ki bu kavram Kur'an'dır, şu kavramla beraber sürekli inceleniyor. Dolayısıyla demek ki bunlar birbiriyle alakalı ve başka bir konu ortaya çıkacak. Ve böylelikle çalışmanın zaman içerisinde şekillendiğini görecekler. İşte nitel araştırmaların temel özelliği bu. Yani bireyi merkez alarak zaten hani insanın farklı bakış açılarına sahip olduğu düşüncesinden yola çıkarak zaman içerisinde kurgulanan bir araştırma söz konusu. E tabi böyle bir noktada da araştırmacının konudan uzak, bağımsız bir kişiliğe bürünmesi mümkün değil. Çünkü araştırmacı kendi bakış açısıyla da aynı zamanda araştırmayı yönlendiren yöneten kişi bu nedenle ötürü de zaten e, nitel araştırmaların bir büyük bir bölümünde işte katılımcı gözlem tekniklerde e, işte veri toplama tekniklerinde örneğin katılımcı gözlemde araştırmacının araştırmacının kendisinin de gözlemin bir parçası haline gelmesi istenir. İşte bu eylem araştırması denilen bir araştırma var. Bu eylem araştırmanın içi, araştırmasının içerisinde araştırmacıların inceledikleri grupla beraber hareket edip onları anlamaya çalışmaları, olayları değiştirip acaba böyle olursa acaba nasıl e, davranacaklar gibi tespitlerde bulunmaları istenir. Dolayısıyla Araştırmanın içeriğinden uzak bir araştırmacı belirlemek, araştırmacıdan bahsetmek nitel araştırmalarda mümkün değil. Tabi en sonuncusu ve belki de en önemlilerinden bir tanesi aslında yine araştırmanın amaçlarıyla ilgili. Şimdi nicel araştırmalar dedik değişkenler arasındaki ilişkileri tespit etmeye çalışıyor. Aynı zamanda genellemeler yapmaya çalışıyor. İşte internette gördünüz bazı e, diyelim anketler. İşte 100 kişiye sorduk hangi partiyi tutuyor. Veya 100 kişiye sorduk şu konuda ne düşünüyor. İşte Türkiye'deki e, ne diyelim? İşte Türkiye'de araba kullanma ile ilgili düşüncelerini aldık. Türkiye'deki ilahiyat fakülteleriyle ilgili düşüncelerini aldık 100 kişinin. mi? Veya Türkiye'de bir ara tartışan çok önemli bir konuydu. İşte zorunlu eğitim konusundaki 100 kişinin veya 1000 kişinin artık neyse çünkü herkese uygulamanız mümkün değil ölç, e, araştırmayı. Ne yaptınız? Bu e, insanlara uyguladınız. Şimdi nicel araştırma dedik sayısallaştırıyor. Aynı zamanda şunu söylemeye çalışıyor. Ben bu 100 kişi uyguladım bu toplumun bir kesitini bana veriyor ama ben buradan hareketle genelleme yapabilirim. Yani ben sadece 100 kişi üzerine çalıştım ama benim amacım aslında onu genellemesini yapmak. Evrene yansıtmak ona. İşte evren dediğimiz şey bu. Aslında yaptığımız araştırmanın e, kapsadığı kişiler. Ve bunların hepsine çalışmak, bütün Türkiye'ye çalışmanız mümkün değil. E, ne ekonomik açıdan mümkün ne araştırmanın yapılabilirliği açısından ihtimal dahilinde. E o zaman ne yapacaksınız? Küçük bir grup alacaksınız. Şimdi mesela düşünün. ilk öğretim çocukları üzerine çalıştınız. E Türkiye'deki tüm ilk öğretim öğrencilerinle beraber çalışmanız mümkün mü? Onlara anket hazırlamanız, vermeniz mümkün mü? Mümkün değil. Ne yaparsınız? Dersiniz ki öyle bir yer seçeyim ki ben Türkiye'deki bütün herkesi bütün e, grupları yansıtabilsin. İşte bu sizin örneklerinizi oluşturuyor. İşte i̇lahiyat fakültesi e, ilahiyat fakültesindeki öğretim görevlileriyle ilgili bir çalışma yaptınız. Yapmak istediniz mesela. Güzel. Ama hepsine ulaşamıyorsunuz. Ne yapıyorsunuz? Diyorsunuz e, ilahiyat fakültelerinde çalışan insanlar şu şu, şu özelliklere sahip. Aa, evet ben bunu şu ilahiyat fakültesinde bulabilirim. Sayısı da gayet geniş e, öğretim kadrosunun. E, hadi ne yapayım ben onun üzerinden bir e, araştırma yapayım ama bulduklarımı genelleştireyim. Amacım benim bu. Genelleştirmek. Nitel araştırmalar ise aslında tam tersini söylüyor. Amaçları genelleştirmek değil. Neden? Çünkü diyoruz ya, dedik ya biraz önce objektifti yani e, daha doğrusu subjektif olduğuna inanıyorlar e, araştırmaların çalışmalı e, gerçekliği. Araştırmacının kendisinin de araştırılan araştırılan kişinin de bu gerçekliği yorumladığını savunuyorlar ve dolayısıyla yapmaya çalıştıkları şey o anı, o kişiyi, o olguyu tanımlamaya çalışmak. Bunu Bundan özellikle bu hareketle çünkü çok spesifik bir alan çalışıyorlar. Düşünün beş kişiyle çalıştınız. Ee, diyor ki, hani ben buradan bütün şeye nedenir e, konuyla ilişkili insanlara genelleme yapamam. Ama ben burada beş kişinin algısını inceliyorum. Böylelikle sadece olayın bir kesitini anlatıyorum. Şimdi. E, Burada da mesela salat kavramını çalıştınız. Orada diyelim salat kavramı. Sürekli aynı örneği veriyorum ama aklıma en son gelen o. Şimdi bütün kutsal kitaplarda çalışamazsınız. Siz sadece Kur'an ve sünnette çalışacaksınız. Hatta Sünnet bile belki çalışamayacaksınız. Diyeceksiniz ki şu şu şu hadis kitaplarını inceledim ben. Çünkü bir yerden hareket etmeniz gerekiyor. İşte görüyorsunuz hemen... Ne yaptınız? Hepsini inceleyemeyeceğim diyeceksiniz. İşte benim 5 haftam var. Ben tüm hadis kitaplarında mesela şu kavramı, x kavramını incelemeyi başaramayacağım. O zaman ne yapayım da diyebilirsiniz. Mesela hani kütübü sitte dersiniz. Zaten hani şeylerin temelidir. Ne denir? Hadis kitaplarının temelidir. Buraya bakabilirim. Ama belki... O kadar sıkıntılı bir dönemdesinizdir değil mi? dar bir süre söz konusu. Dersiniz ki, ya aslında hani ben e, kütübü sitenin tamamına da bakamayacağım. İşte bu haliyle Müslim'i incelesem yeter. Zaten yarısı o. Yani hani gibi. Ne yaptınız? Dolayısıyla daralttınız. Fakat buradan genelleme yapabilir misiniz? Kuşkusuz yapamazsınız. Neden? Çünkü bütün hepsi birbirinden farklı özellikler gösteren materyallerden bahsediyoruz. Dolayısıyla dersiniz ki ben sadece bir kesitini sunuyorum. Benim amacım genelleme yapmak değil. Gördünüz, yani ikisi aslında bakış açıları aç dan hareketle düşündüğünüz zaman birbirinden çok farklı konulara, birbirinden çok farklı yaklaşımlara eğilen, yaklaşımlara sahip olan araştırma desenleri. Şimdi bu ikisi arasından değerlendirmeyi yapmak tabi bazen çok zor. E, tabii ki hani bazen bir arada kullanırdınız, işte bir anket hazırlıyorsunuz yanına bir de görüşme ekliyorsunuz ki daha da detaylı inceleyebilmek için gibi. Ama bununla beraber e, yapacağınız çalışmanın içeriği de Seçeceğiniz araştırma konusu, araştırma desenini kuşkusuz belirliyor. Dolayısıyla hep diyorduk ya hepsi birbiriyle bağlantılı. İşte başlığınız problem sorusuyla alakalı, problem sorunuz hipotezinizle alakalı. Bu bir bütün. İşte bunu yapacağınız, gerçekleştireceğiniz araştırma teknikleri de Araştırma e, yöntemleri de işte bu açıdan e, konunuzla doğrudan ilişkili. Şimdi tabii zamanımız e, ben kaptırdığım zaman kendime böyle çok detaylı bilgiler vermeye başlıyorum ama sizin zannediyorum kafanızda bir şey oluştu e, veya geç bir saat zaten hepiniz uyuak kaldınız. Bu da bir ihtimal. Ben böyle hararetli bir şekilde anlatırken e, o da mümkün. Ancak inşallah. Tahmin ediyorum kafanızda bir şey oluştu. Ee, hani nicel, ben nicel mi kullansam? Mesela işte Kur'an kursu ile ilgili bir takım e, şeyler vardı. Nedenler, e, Teklifler vardı. Acaba hani e, Kur'an kursları üzerine çalışalım mı diye birkaç tane e-mail vardı. Ben onların bir kısmını ya hani nasıl hazırlayacaksınız, nasıl ankete oluşturacaksınız bunu biliyor musunuz diye yanıtladım. İşte mesela bunlar tipik nicel araştırmalar. Yani tabii şunu da yapabilirsiniz üç, hani e, belirli bir kesiti de oradan yansıtmak isterseniz e, belirli bir davranış şeklinde yansıtmak isterseniz 3-4 yani hani küçük gruplarla da çalışabilirsiniz. Ama mesela beni oradan algıladığım e, genel olarak Kur'an kursları üzerine bir çalışma yapmayı isteğiyle. İşte mesela demin Azir Hanım bir tane öneride bulundu. Mesela onun konusu da öyle. Aa, gerçi şu aşamada yapamayacaksınız 5-6 e, hafta içerisinde ama diyorum ya hani benim görmek istediğim sizin metodolojiyi nasıl kurguladığınız hani onu görmem benim için yeterli. Alan araştırmasını yapmanıza gerek yok. Ama hani gene bu da büyük genellemelere genellemeler yapmayı talep eden bir konu mesela. gibi. Ama kavramlarla ilişkili konular sonuçta daha fazla nitel araştırmalara yönelik. Ve tarih konuları daha fazla nitel araştırma Tabii ki, tabii ki İsmail Bey, kullanabilirsiniz. Şimdi bazen, bilmiyorum fark ediyor musunuz? Şimdi Hiç anket yaptınız mı bugüne kadar? Birileri size bir şey sordu mu? Yani hani anket formu, formatında. Ha Mesela orada şey vardır. İşte e, nedir? Okuduğunuz okul mesela, atıyorum. Yani hani konusunu bilmediğimden dolayı. Birkaç tane ihtimal vardır. İşte eğitim durumunuzu yazar, işte... Ee, i̇lk öğretim yazar, orta öğretim yazar, atıyorum, i̇şte, e, lisans üstü yazar veya işte e, lisanslı yazar gibi. Sonra bir de diğer vardır. Diğerden sonra da 3-4 tane nokta bırakılır. Bir boşluk bırakılır. Burada size hani, diğeri tanımlamanızı ister gibi. Veya anketin en sonunda bir alan bırakır. Der ki işte şu konudaki görüşlerinizi yazıya dökebilir misiniz? İşte bir soru sorar. Ama şıklandırmaz bunu. Bu arada bu benim notlarım. Böyle karman çorban bir not silsüyesi var buna. <gülüyor> bu tarz bir şey. Aa, der ki işte böyle bir boşluk var. Bu boşluğun içerisine düşüncelerinizi, konuyla ilgili düşüncelerinizi detaylı olarak yazınız. İşte bakın mesela bu hem niteli kullanıyor, boşlukta tanımlamanızı istiyor ya, hem de niceli kullanıyor. Dolayısıyla ikisini bir arada kullanmanız kuşkusuz mümkün ve tercih edilen bir şey. Fakat e, ikisinin ayırdısını da hangi şekillerde tanımlayacağını da e, bir şekilde kafanızda canlandırmanız gerekiyor. Şimdi... Bazen böyle çok komik olaylar oluyor ee, bazen insanların boşluklarına da geliyor bir dönem özellikle onu anlatayım ondan sonra hani çok da böyle geç vaktim bırakmayayım size. şimdi bir dönem özellikle böyle ta, e, ilahiyat alanında e, şeyler vardı. Alan araştırmasına karşı hala da görüyorum hala da bazı arkadaşlar e, yoğun bir şekilde çalıştırıyorlar ve de çok da güzel çalışmalar yapıyorlar ama bir dönem böyle hani nicel araştırma yap yapılmasına karşı bir düşkünlük söz konusuyla. E ne olursa olsun yüksek lisans tezi olursa işte alan araştırması olması lazım şeklinde bir bakış açısı vardı. Doğru yanlış ayrı bir şey her konu kendisine göre. <gülüyor> her konu tabii kendisine göre bir şey yapıyor. bir dedim ya hani bir metodoloji belirler. Dolayısıyla onunla ilgili bir sıkıntımız yok. Fakat şimdi her konuda da anket çalışmanız mümkün değil. Ben de yüksek lisans tezimde 15. 16. yüzyıllar üzerine çalıştım. Klasik dönem, Klasik Osmanlı dönemi, eğitim sistem sistemi. İşte sah medeseleriyle medyaseleriyle Süleymaniye medyaselerini karşılaştırmaya çalışıyordum. Ee, ondan sonra herkese böyle karşılaştırmalı araştırma kesinlikle yapmayın tavsiyelerinde bulundum senelerce. Ee, şimdi böyle bahsederken bir arkadaş ortamında kusa bakmayın hani o benden, benden kaynaklanmıyor ba normal yani duyabiliyor musunuz beni? Tamam. Herhalde belki, belki Osman Bey sizinkinden e, kaynaklanıyor olabilir. Siz çok kısa zaten. E, neyse böyle bir arkadaş ortamında e, akademisyen arkadaşlarla beraber konuşurken, şanırdan bahsediyorum ben de işte 15. 16. yüzyıl çalışıyorum. Bir tanesi <gülüyor> çıktı. E, anket hazırladın mı dedi. Yani hani e, <gülüyor> 15. 16. yüzyıllar e, çalışmak hani ee, anket nasıl yapılır acaba dedik acaba mezar taşlarına mı bir şey yapsak hani nasıl olsa gibi böyle epey de bir esprisi döndü tabii arkadaşının boşluğuna gelmiş ya, başka bir şey anlamış ama yani hani öyle konular çalışırsınız ki nicel araştırmayı yapamazsınız o konuda. Yani sosyal mesela bir işte hareketli bu Arap Baharı ile ilgili çok fazla çalışma var son dönemde. Bilmiyorum görüyor musunuz? internette falan da yapılan çok fazla çalışma var. Çok da fazla gündemi meşgul de etti. Akademik yazını da çok fazla meşgul etti. Bu güzel bir şey tabii. İnceliyor insanlar. Ama şimdi hani e, Arap Baharı'na kaç kişinin katıldığını tespit etmek, bunun kaçının kız, kaçının erkek olduğunu söylemek bir yerde. Ha bir de bir sosyal olgudan bahsediyorsunuz. Bir sosyal hareketlilikten bahsediyorsunuz. Siz. Şimdi böyle bir hareketi tanımlayabilmek için doğal olarak sizin farklı insanların bakış açılarını görmeniz gerekir. Böyle bir durumda da e, nicel araştırma yapamazsınız. Yani mümkün değil. Hani yaparsınız ama çok kısıtlı bir açıdan ele almak zorunda kalırsınız araştırmayı. Şimdi dolayısıyla ha böyle bir araştırma kuşkusuz nitel olmak zorunda. Tarihi altyapısına bakacaksınız. Kim kiminle ilgili, nerede çıktı, kiminle e, hangi olaylar bunu tetikledi gibi. Yani pek çok unsuru incelemeniz gerekiyor bu açıdan düşündüğünüzde. O yüzden dediğim gibi hani çalışmanın e, konusu sizin seçeceğiniz metodu e, çok yakından etkiliyor. Çok Doğal olarak şu da e, araştırma da hep diyordum ya ben e, yazmanızı istediğim amaçlarınız var, bir problem sorunuz var. O sorunun cevabını az buçuk siz aslında tahmin ediyorsunuz araştırmaya başlamadan önce. Şimdi o sorunun cevabını nasıl ulaşırımı sorarken acaba genelleme mi yapmak istiyorsunuz siz? Yok bir kesiti mi aktarmak istiyorsunuz? Hayır, bir yerde bir gerçeklik var. Ben onu tamamiyle yansıtabilirim mi? Diyorsunuz. İşte bunlar sizin metodolojinizi tamamiyle şekillendiriyor. Ve metodoloji bir araştırmanın en önemli unsurlarından bir tanesi. Nasıl yola çıkarken e, benim amacım şu, ben şunu yapacağım benim işte benim özellikle söylemeye çalıştığım oydu var şu ben şu noktadan hareketle konuya yaklaşacağım diyorsanız metodoloji de o şekilde sizin nasıl gideceğinizi hangi yöntemleri kullanacağınızda size rehberlik eden alan dolayısıyla en tutarlı olması gereken şimdi e, tabii benim örneğimde olduğu gibi düşünsenize benim bir anket hazırladığımı. artık hani <gülüyor> işte gittim ee, şey yaptım, mezarlıkları gezdim. Hani bilmiyorum, bu, ucube bir takım yöntemler uygulayıp e, anket yapmaya çalıştım. E, yansıtır mı? Yansıtmaz kuşkusuz tam anlamıyla. Metodolojinizin de kötü seçilmesi bu açıdan araştırmanızın kalitesini olabileceği noktayı e, çok problemli, böyle hani çok aslında fayda sağlayacak bir alanı e, kısıtlamanıza e, neticelere ulaşamamanıza neden olur. O yüzden metodoloji son derece önemli. Şimdi bir dahaki haftada şimdi e, önce onu sormak istiyorum nitel ve nicel araştırmalar arasındaki farkı anladık mı az buçuk? Yani en azından kafamızda bir şey şekillendi mi? Anladınız? Tamam. Yani hani bir soru var mı? Bir tanesi insan merkezli, bir tanesi olay merkezli. Öyle düşünün. Tamam, güzel, harika. Ee, çok sevindim. İnşallah böyle hani, aman tamam bitsin, bu gitsin şeklinde evetler de Bunlar çünkü çok önemli şeyler. Ben çok önemsiyorum bunları. Sonra siz bir gün bir günün benimde bir şey yazmaya çalıştığınızda bunlara çok ihtiyacınız olacağını düşünüyorum. O yüzden hani, ama sorunuz varsa. Ee, gerçekten hani böyle kafamda canlanmadı bu, bu, bu nasıl bir şey gibi bir şey soruyorsanız muhakkak söyleyin evet. pekala güzel güzel güzel zaten anlamadıysanız bu metinlerinize yansıyacak o metinlerinizi üzerinden düzelteceğiz öyle düşünün şimdi e, önümüzdeki hafta bu o, yöntem şeyleri tamam olur Aha, Tabii ki tabii ki soru Ama dediğim gibi ne olur böyle her gün cevap veremiyorum e emaillerime ee, Dolayısıyla o yüzden anlayış gösterin ama en kısa süreler içerisinde ben e cevaplamaya çalışıyorum. Şimdi bazı e yöntemler var, bazı farklı e nitel araştırma, şeyleri var tasarımları var onu söyleyelim mesela bunlardan bir tanesi yazacağım buraya bir derse gelmeden önce zannedeceğim aynı arkadaşlar katılıyor bu çok güzel bir şey böylelikle hani onlar takip ediyorlar onlar sorumluluk sahibi olarak da araştıracaklar eminim internet üzerinden bunları bakabilirsiniz bu güzel bir şey olur en azından tartışırız örnekler üzerine gideriz mesela en belirgini bu tekil olay örnek olay incelemesi dediğimiz şey bunu böyle duymuşsunuzdur. case study derler. Her tarafta televizyonda böyle medyada yaptığımız araştırmada yapılan bir case study de falan dedikleri bu. Örnek olay incelemesi. Bir olayı alıyorsunuz, bunu derinlemesine inceliyorsunuz. Özelliği bu. Bir diğeri belge incelemesi. Tarih metodlarında çok tarih araştırmalarında çok güzel kullanılıyor bu vesikalar üzerinden gidiyor veya işte mesela bir kurumu araştırırken çok güzel çalışılabiliyor. Eylem araştırması Buna da böyle action research dedikleri şey. Bir action research'umuz var. Yaptık falan diyorlar. Arada sırada görüyorsunuzdur. Böyle bir enteresan bir Türkçeyle. Ee, ama hani dedikleri şey aslında elem, e, Türkçesi. Eylem araştırması bunun. E, etnografya araştırması diye bir şey var. Bir işte antropolog gidiyor bir yerde. Bir kabilede e, kalıyor. Etrafı gözlemliyor. Veya işte bir işte köye gidiyorsunuz. Bütün köydeki olayları olduğu gibi anlatmaya çalışıyorsunuz. Eylem araştırmasında müdahilsiniz. Burada değilsiniz. Etnografyada böyle bir şeyin söz konusu değil. Gibi. E, bunları, dört tane değil mi? Örnek, ara, örnek olay incelemesi, belge incelemesi, eylem araştırması ve etnografiya araştırması. Bunlar temel nitel e, araştırma teknikleri. E, sizden ricam, internet üzerinden şöyle Wikipedia'da dahi olsa... Bir bakın bunlara. Bunların çünkü artıları ve eksileri var. Mesela her yerde tekli olay inceleyemiyorsunuz gibi. E, mesela etnografya çalışması dedim. Hani herhangi bir müdahale olmadan incelen, ama Her yerde bunu yapmanız mümkün değil. Bir taftan da yön vermeye çalışıyorsunuz. Olayları görmeye çalışıyorsunuz gibi. E, Ricaım sizden lütfen. Hani, e, çok da eğlenceli konular, çok enteresan araştırmalar olduğunu da göreceksiniz bu konularda. Bu teknikleri kullanarak. Şöyle biraz bakın. Hangi örnekler kullanılabilir? Acaba ben tezimle bunu yapabilir miyim? Ben çalışmamda tez diyoruz sürekli ama hani bu bir çalışma. çalışmamda bunun ne kadarını yapabilirim diye. Şöyle bir düşünürseniz, önümüzdeki hafta örnekler üzerinden hareket ederiz. Hangisi daha şeyle ne denir, faydalı olur? Hangisini seçmek daha keyifli olur? Ki bir araştırmanın en önemli özelliği keyifli olması bence. Yoksa çekilmiyor. Çünkü bir konu üzerine çok yoğun çalışıyorsunuz. Ondan sonra nefret etmeye başlıyorsunuz. O yüzden keyifli çalışmak en güzeli. Bunu yaparsanız çok sevinirim. Böylelikle farklı yöntemler üzerine, farklı örnekler üzerine konuşma şansınız olur. Benim söyleyebileceklerim bu kadar aslında bu akşam. Her zamanki gibi zamanı gene aştım ben. Çok da güzel bir şey olmuyor tabii. Ama umarım Kafanızda az buçuk da olsa dediğim gibi hani şekillenmiştir. O tabii tekniği uygularken biraz daha önemli. Daha yani pardon önemli diyorum. Yani ayırdısını daha rahat fark edebileceksiniz. Ama böyle. Ben teşekkür ediyorum hepinize. Eğer bir sorunuz yoksa ee, böyle geç bir vakitte hepinize iyi akşamlar dileyim ben. önümüzdeki hafta görüşmek üzere. Paniklemeyin tekrar ediyorum. Paniklemeyin. Panikleyecek bir şey yok. Önemli olan güzel şeyler ortaya koymak. <gülüyor> güzel sorununuz olsun. Böylelikle inceleyin ve güzel şeyler ortaya koyun. Keyfini aldıktan sonra tahmin ediyorum araştırma yapmaya devam edeceksiniz. Böyle. Pekala. Yani. Herkese iyi akşamlar. Görüşmek üzere. E, hepinize başarılar. Asya'nın bir şey yazıyor. Ona da bakacağım. Ondan sonra kapatacağım. Atacaksınız, atacaksınız. Bir şey yok. İlk adım olması önemli. İlk adımı attıktan sonra gerisi de çok kolay olacak. Herkese Allah al, al emanet olun. Görüşmek üzere. İyi akşamlar diliyorum tekrar.